Akıcı bir su ki buna necaset düştüğü zaman e, hangi hükme haiz olacaktır? Ve emma ma'il cari izâ vekat fihi necasetün cazel vudu'u minhu izalem lem yura eserun Akıcı olan bir suya necaset düşecek olsa böyle bir suyla abdest almak caizdir. Ne müddetçe? izalem lem yura eserun. Eğer o suda necasetin tadı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 Bunu kaçırmayalım ama ekserisi eğer necasetin üzerinden akıyorsa bu durumda o su yok hükmündedir. Çünkü necisir netice itibariyle başka da alternatif olmaması durumunda elbette teyhime gidilecektir. İnşallah anlaşıldı. Ee, peki büyük su, şey, akarsu böyledir. Bir de akarsu hükmünde olan büyük sular nedir? Şimdi ondan bahsedecek. Vel gadirul azim. Ee, büyük olan birikinti suları, işte havuzlar olabilir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 hadesin izalesinde yani abdestsizlik ve cünüplüğün izalesinde kullanılmaz diyor. Peki zahiri bir necaset bununla temizlenebilir mi? Soru. Ee, bir de bu mai müstahmel dediğimiz hüküm yani mai müstahmelin kullanılmasının caiz olmaması abdest ve usulde.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 ancak kendisinin temiz midir necis midir noktasına İmam Muhammed temas etmiyor. Hakimü Şehid daha sonradan malumunuz El Kafi isimli eseriyle zahir rivayeye cem etmiş ve orada da kendisi müstamel konusuna el aldığında o da maymustammerle temizlik caiz değildir ama kendisi temiz midir değil midir bu noktaya temas etmemiştir.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 Ya böyle ev üstüm ile fil beden veya osu bedende kullanıldı ama alâ veçil kurbe ibadet niyetiyle kullanıldı. Velev ki hades izal edilmiş olmasa bile. Şimdi bu ifade aslında may müstamelin hükmüne dair, daha doğrusu tanımına dair tartışmadan ortaya çıkıyor. Şöyle ki İmam Ebu Hanife ve İmam Ebu Yusuf bir görüşte.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 veya da vücudunun abdest uzuvlarını ıslatsa, yıkatsa, bu kişinin abdesti yerine gelmiş olur. Yani hades izal edilmiş olur. Ancak niyeti abdest almak olmadığı için kurbeti yerine getirilmiş olmaz. Peki bu su mahi midir? İmam Muhammed'e göre bu su mahi değildir. Bakın oysa hades izali oldu. Bu kişinin abdestsizliliği gitti ama bununla beraber bu su müstamel yani kurbet niyetiyle kullanılmadığı için mahi müstamel olmuş olmadı.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 Dediğimiz gibi bir insan cünüp olmadığı halde Cuma'nın faziletini elde edebilme adına Cuma sünnetini yerine getirebilme adına duş alsa hades izale edilmemiştir çünkü zaten hades yoktur ama kurbet olduğu için o semay Ve tercih edilen görüşte bu görüş olduğundan dolayı musannif de bunu tercih etmiştir. Buna göre eee maymüstemel kurbet niyeti bir de hadesin izalesi. Burada tabii bir meseleyi de paylaşmak isterim.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 Girmek için yıkansa vücudundan arta kalan su may müstamer olur mu? Bu noktada Camil Ahkam-ı Sigar adlı eserde eğer çocuk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 Çünkü sakalın elini temas ettirip onu ayrıldığı zaman vücuttan o su ayrıldığı için maymûstamer oldu. Maymûstamerin ise temizleyicilik niteliği yoktur, vasıf yoktur. O zaman başını mesettiği zaman müstamel bir suyla mesetmiş olur ki başını mesetmiş kabul edilmez. Aynı olay bir şey değildir yani neticede ayrılmış oluyor. Sanki elden ayrılıyor, kolda ayrılmıyor direkt kafama sürüyorum yani. O zaman kolu ıslaktır zaten, ıslak olanı zaten elimizde de yaptığımız zaman aynı işlendir. o olur.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 Yine maimüstemmel değildir ta ki yere düşene kadar. O zaman yani maimüstemmel olması vücuttan tamamıyla ayrılması. Abdestte ise abdest uzvundan ayrılması. Arada böyle bir fark vardır. Bunu da söylemiş olduk. Şimdi eserü dibagati fî taharetil cilt. Derilerin tabaklanmasına dair temizlenmesine dair bir konu ama vaktimizde burada kalalım isterseniz yeterli olsun. Bir dahaki hafta buradan sonra devam ederiz inşallah. والله والحمد لله رب العالمين لله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.